Cümlemize doğru anlayıp, doğru anlatıp, doğru dinleyip, doğru amel etmek nasipü müessir eylesin. Amin. İnsanlar haberdar edin. Hemen e, telefon edin, mesaj çekin. Kainat efendisi buyuruyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Ben konuşmuyorum ki. Şimdi hadis-i şerifler okuyacağım tek tek. Tergibu Terip'ten 17. hadisteyiz. Sırayla birkaç hadis-i şerif okuyacağız. Ne ilimler, ne beyanlar, ne misaller, ne ibretler, ne hikmetler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 Niyetimiz salih olsun bu insanları kafirlere, hristiyanlara benzemekten kurtarıp İslam'a döndürmek, sünnet seniye döndürmek, Asıl ı saadete döndürmek, hicri yılbaşıya döndürmek. Bunları kurtarma niyetiyle bu kafirlere benzemekten, şirk ehline müşabeetten, zalimlere azıcık dahi meyletmek bırak nerede kalsın çok büyük meyller var şimdi. Bunlardan nasıl kurtarabiliriz çoluğumuz çocuğumuzu kendimizi buna gayret edeceğiz. Onun için, şimdi milleti haberdar edin, bu hususta e, derste başladığını duyurun. Hani an-ebi reyrate radıyallahu te'ala anhu, âle qâle sallallahu te'ala aleyhi ve Ebu reyre hazretleri rivade ediyor ki, kainat efendisi buyurdular, sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. İnnemâ yub'azhü nâsû İnnemâ ancak ve ancak yub'azhü diriltilecektir. en nâsû? Bütün insanlar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 Niyeti nedir? Belki orada ölse, kilise efendim e, depremle yıkılsa, eyvah hepsik yavru bunların i̇şte diyorsun ama niyetine göre diriltiliyor. Çünkü şemon meselesi var biliyorsun. İki havari gönderdi İsa Serap. Onlar hapsedilince Antakya'da onları kurtarmak için üçüncü şemunu gönderdi. O da krala yaklaşıp onları hapisten kurtarmak için evvela kralın dini üzere gözüktü.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 İnsanlar niyetleri üzere diriltilecekler. Osmanlı da böyle papaz kılığına kıyafetle casuslar soktuğu hücreye. Avrupa'daki kiliselere Osmanlı zamanında da var bu. Burada niyet önemli. Sen burada para kazanmak için bir karıya aşık olduğun, onu elde etmek için mi yapıyorsun bu işi? Yoksa Allah için, din için, vatan için, ne namus için neyse hangi hizmet için bu oraya girdin? Allah niyete bakar. Evet, Ânenes İbn Malik'in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 Hatten de betor oldu. Yani Bedir'e gidiyorsun 120 kilometre Medine'ye. Sen buraya gidiyorsun 1000 kilometre. Yani Bedir'in 10 misli gidiyorsun. E, at yok, deve yok. İnsanların çoğu yayan gidiyor. Develeri susuz kaldılar. Susuzluktan ölecek raddeye geldiler. Deveye o kadar ihtiyaç var. Bir deve şimdiki bir tanktan daha mühim. O zaman o deveyi kesip ee, kursağında deve susaklar çok Çöl hayvanı ya 5-10 gün su içmeden gidebiliyor O devenin kursağındaki e, işte midesinin bir bölümünde neyse Depoladığı suyu içmek için Yani deveyi et yemek için keşmiyorlar. Devenin içindeki suyla ölmemek için Devenin karnındaki suyu içerek Bu zahmet Yani zahmet çok büyük Bir hurmayı 3 kişi yalayarak gittik diyor Yani ısırmak böyle ısırıyor iç içiyor fakat onu koparıp yemiyor. Hurmanın biraz böyle ısırıp hafif içindeki şekerini yani kaloriyi alıyor. Yanındakine veriyor. Bir hurma ile üç kişi böyle emerek, ısırarak kuvvet toplayıp yürümeye çalışıyorlar. Böyle bir zor bir muharebeydi. Diyor ki biz Tebuk'tan döndük. Mehan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber. O da o işleri çekti. Kainatın efendisi kendini hiçbir şeyden vareste tutmadı ki yani. Onun için Mevla Teala ne burada? Bazıları geri kaldı onlara. Çok sitem mi öyle Benim Habibim gidiyor bu sıkıntının içine de. Alemler onun hürmetine yaratmışım. O kendini sakınmıyor da siz kendinizi nasıl sakınıyorsunuz ya? Makaneli ehlil medinet ve men havlu mine l'arab Medine halkı için ve etraflarındaki Müslüman bedeviler için çadır halkını için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 kendi canınızı onun canından esirgersiniz. Yani onun göze aldığı zorlukları göze almazsınız. O giderse gitsin biz dinleneceğiz dersiniz. Bu Müslüman'a yakışmadı diyor. Tehlike benim bu. Onlara bu yolda bir susuzluk gursa, velâ mahmaz nasabun yorgunluk gursa, velâ açlık gursa. Fi se Allah yolunda bu çektikleri zahmetler. Bir adım bassalar, atsalar, bir e, ayaklarını bir yere bassalar, ya gızdül küffar ki kafirleri kızdıran yerler. İşte onlar her adım ilerledikçe, dünyanın gavuru, Rum İmparatorlukları falan, geliyor bunlar ya bunlar korkmuyor, bunların ordusu var diye, her adımlarının atmaları, kafirleri kızdırıyor. Ve la مِنْ عَدُوْا مِنْ نَيْلَنَ Düşmandan en ufak bir nailiyet, en ufak bir zafer, en ufak bir fethi, en ufak bir galibiyet kazanmalarıyla, اِلَّا bir لَهُمْ Salih her adımlarına salih amel yazılıyor. Her açlıkları, her susuzlukları, her yorgunlukları hep salih amel, salih amel salih. Amel. Dosyaları doldu müevla buyuruyor. Ayet bu. Velayun fikune fekaten sagiratan velay kebireten velaktavne vadian. Bir vadi geçtikleri zaman diyor. Bir vadi, ne kadar vadiler geçiyorlar tabi. Bir vadi geçtikleri zaman ufak bir harcama yapsa. Hani bir hurma ikram ettiği, orada kaç tane mücahit var, kazi var, işte onlar aç, bunun hurması var. Ne oldu? Bir infak oldu. Küçük olabilir diyor, büyük olabilir. Mesela deveyi kesti. Millet onun suyuyla kaç kişi canını kurtaracak? Mesela bir büyük infak diyelim. O noktada bir deve seni vermek. veya da küçük infak, bir hurma tasattukuyla. E, Müslümanların ordusuna katkıda bulunuyor. İlla kütübelü. <gülüyor> Bunların hiçbiri boşuna gitmiyor diyor. Hepsi yazılıyor diyor. Hepsi. Bir tane zayiat yok. لِيَزِّيُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا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 Amellerin en faziletlisi nedir? Ahmezüha en zor olanıdır. Şimdi onun için aynı ümreyi yapıyoruz. Birisi uça uça yapıyor. Sağlığı, sıhhati yerinde. Genç, hahahi bitiriyor. Öbürü canı çıktı. Ayağını zor sürütüyor. Yaşlı, efendim, zahmetli bir tavaf yapana kadar nefesi kesildi adam. Hele saide yıkılacak.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 Nereye? ben? Bir dağ yoluna. Mesela orada Tebu'a kadar demek arada böyle tepeli tümsekli yollar da var. Her yer düz değil. Bir dağ yoluna girmedik. Daha ve diyen. Bir vadiye girmedik, geçmedik. Vadi dediği şey değil. Böyle engebeli olmayan, düz, aşılması kolay. Vadi, dere yatakları gibi.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 Niyetleri bizimle bu muharebeye gelmekti. İslam'a destek vermekti. Mallarını, canlarını bu yolda feda etmekti. Ama engelleri çıktı. Ama niyetle mevlane yapmadı? Onlar gelmediler sizden diye sevaplarını eksik etmedi. Veyahut onları ecirden mahrum etmedi. Ne yaptı? Niyetlerine göre amellerini yazdı. Bizimle aynen beraber oldular. Bu çok acayip bir hadis Bukhari rivat ediyor bu hadis-i serifin. Ebu da rivat ediyor. E, Ebu Davud'un ve yani bu Davud'un ibaresi şöyle inen Nebiye sallallahu teala aleyhi ve kainat kainatın efendisi kale buyurdu. Bu öbür lafızda. Bu da onu izah ediyor. Bir, biraz daha değişik e, tabirle. Le <gülüyor> teraktum Ey tevuk muharebesinden dönene ashabım. Elbette muhakkak siz bıraktınız. Bilmediğin eti. Yani burada dönüşte demiyor burada. Buradan anlaşılan bu yolda da bunu söylemiş olabiliyor. Demin dönmüştük diyordu Hz. Enes. Burada bıraktınız arkanızda diyor. Yani onlar yol alırlarken de söylemiş olunabilir. Bu, bu ibare ona müsait. Bil Medine'di. Medine'de arkanızda bıraktınız. Kimleri? Ekvamen. akvam yani kavimler. Öyle cemaatler insanları bıraktınız ki. Masirtum siz e, yürümediniz mesiran bir güzergahta. Ve la enfaktum harcamadınız. Min nefakatin. En ufak bir harca işte deveden hurmaya kadar küçük büyük bir harcama. Vela katatüm. Kat etmediniz min vadin. Herhangi bir vadi geçmediniz ki illa ancak bunları yaptıysanız, hangi güzergâhta olduğunuzsa hangi harcamayı yaptınızsa, hangi vadiyi geçtinizse, tabi buralarda zahmet çektiniz. Malınızdan, canınızdan e, infak yaptınız, harcama yaptınız, fedakarlık yapmış oldunuz ama vehım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 Aleyhi ve selleme habese engelledi. Kimihüm onları ne engelledi? Elmeradu hastalık. Evet. Hasta olmasalardı gelecekler miydi? Geleceklerdi. Niyetleri gelmek miydi? Gelmekti. allah Teala amele neye göre muamele yapar? Niyete göre muamele yapar. İşte yine en baştaki hadise inne le amal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 Evsafir'e yahut yolculuğa çıkıp da yorgun düşer. Yolculukta uçakla bile gitsen zahmetli ya Rotarlar, teyhirler, indirer, bindirer. Bazı kere şuradan Afyon'a uçakla gideyim diyorsun. Beş saatten aşağı gidemiyorsun ya. Yani arabayla da beş saatte gidiyorsun. Böyle bir duruma geliyor yani. Yolculuğun zahmetsiz olamaz. Onun için namaz uçakla bile gitsen ikiye iniyor yani. Sana demiyorlar ki sen kısa yoldan gidiyorsun. Seninki ikiye inmez demiyorlar çünkü neden? Yolun zahmeti kendinde var zaten. Onun için kul yolculuğa çıktığı zaman Kütübelev 13'ü ne yazılır? Ma o şey kâne ya'melu İşliyordu onu sahih yani han zamanında ne yapıyordu? Teheccüdü 12 kılıyordu. Şimdi ne oldu? Hasta oldu. Teheccüd kılamıyor. Ona ne yazıyorlar? Her gece 12 rekat yazıyorlar. Ama sağlığında 14 yakınsaydı 14 yazacaklardı. Yani sıhhatinde yaptığına itibar ediyorlar. Onu hastayken 2 ay hasta. 20 sene hasta. Adam felç oldu. Ama evvelce teheccüd kılıyor kılıyordun. 20 sene devamlı defterine her gece teheccüd hazırlıyor. Neden? Bu adam kalkacaktı çünkü. Sıhhatliyken ne yapıyorduysa. Fakat pazartesi, perşembe oruç tutuyordu. Şimdi hastalandı tutamıyor. Aynı pazartesi, perşembeyi yazıyorlar. Ev mu kıymeti. sefere çıktı yolculuk 20 gün 1 ay. Bazı kere 3-5 ay yolculuklar var. insanlar. eskiden daha uzun oluyor. Tabii şimdi biraz dönüşler kolay oluyor da. Yollar kısaldı ama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 Sünnet seneye ittiba işte sarıkla kılınan iki rekat namaz 70 rekat sarıksız kılınan hafta sevap alayım. Rasulullah'a benzeyip sallallahu aleyhi ve sellem. Güzelliyet, bu bir şey değil. Ama sen kocaman sarık kafana takıldı ben hoca sansınlar millet elimi öpsün falan. Böyle bir meclise gireyim şalvarlı cübbeli falan böyle de hareketler var. Böyle insanlar var. Takmış sarığı bilmem taşına gitmiş. Ehli sünnet kanalıyız bilmem ne açmış mikrofonu millete vaaz ediyor. Karılara kızlara ne bu hareketler oturmayın kalkmayın.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 Çal var böyle diye onları bu yuhalatmak. Yani bunlar çok önemli. Sen yoksa sarık sardın ama ne niyetle sarıyorsun cübbeyi ne niyetle giyiyorsun? Benim nice adamlar yanımda sarıkla cübbeyle senelerce gezdiler. Merve'nin paralarımı çalmaymış. Sonra da çaldılar rahat etti gittiler. Kimisi ajanlığınaymış. Ben 10 sene 15 sene bunlar yanımda böyle el pençe divan durdular. Bir namaz kaçırmadılar. Bütün da yolculuk yaptım ben adamla.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 kale o dedi ki kale Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyurdular ki bu çok önemli. Bu hadisler çok önemli. İnna Allah şüphesiz Teala la yanzuru bakmaz, nazar etmez. Evet. Nereye? Ila etsamikum cisimlerinize. Allah sizin cisimlerinize bakmaz. Cisimler şu demek, uzun mu? Kısa mı? Efendim. Buna bakmaz. Vela Allahine bakmaz. Neye? ilah suveriküm suretlerinize. Bu ne demek? Güzel misin, çirkin misin? Bakmaz. Cisimine 2 metre misin? 50 santim misin? Bakmaz. Ya? velakin yanzuru, Lakin nereye bakar? İlâ kulûbiküm kalplerinizdeki niyetlere bakar. Şimdi bir adam yakışıklı. Allah-u Teala'ya ne bundan? Karısına mübarek olsun yani. Karısı faydalansın. Kadın çok güzel. Kocasına mübarek olsun. Allah sahibine bağışlasın diye bir laf var. Allah ne bundan? Celle Celal Onun güzelliğinden Rabbimle istifade eder aşağı. Veya adam çirkin. Çirkin ama ameli güzel. Niyeti güzel. Kalbe bakın Suratı tipsiz. Yani kayık. Burun öyle. Kulak çok büyük vesaire. Bakarsın hiçbir kız beğenmeyi bilir yani.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 onun için amelin güzelliği yetmiyor. Zaten kötü ameli konuşmuyor. İyi niyetle içki içmek. Bu olacak işe değil. İyi niyetle zina ettim. Kadını mutlu ettim. İyi niyet. E bu manyak mısın sen? Kendini cehennemin dibine ittin. Kadının neyini seni memnun edeceksin? Onu da cehenneme attın kendi Şimdi doğru anlayalım, doğru anlatalım. İyi niyetle kötü amel yapılmaz. Anlatabildim mi? İyi niyetle kötü amel yapılmaz. Orayı anladınız.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 ama itibar etmez buna. Ne itibarı da kalbe itibar eder. Ameline bakmaz. Güzel amellerin Allahu Teala'yı kandıramaz. Ancak Rabbin senin kalbine nazar eder. Bakarsa ki kalpteki niyet salih'tir, güzeldir. Amelinde ufak tefek kusurlar bile olsa onları telafi eder, affeder, mağfiret eder falan. Ama ameli dört dörtlük, tadil erkan, kıyam, kıraat, okuma, harf, mahreç, üf adam bir falsa yok.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 Bir gün yine uzanmıştı Fatih'teki ev, Evindeydi o zaman ee, bir Konular yine vardır başı sonu Mutlaka ki ne buyurdu Bu Ahmet'in benim için Bu Ahmed'in niyeti iyidir Bakın bu söz beni Diğer başka benim hakkımda sözleri var Hepsinden daha çok sevindirmiştir Çünkü bu bir kaide-i külliyedir Bu bir E tabi Allah dostana bildirir Biz bilemeyiz kimsenin kalbini ama Allah dostana bildirir Keramet haktır Peygamber de mucize, evliyada Keramet Efendiler en büyük evliyadan olduğuna göre kalpleri bildirir Mevla. Ahmed'in niyetiydir. O bir mesele için demedi onu. Hani özel bir konuda niyeti iyi bu işte demedi. Geneldi bu söz. Kerisi ilerisi geneldi. Ahmed'in niyetiydir. Bu bana ya bütün dünyanın amellerinin bana nasip olmasından daha büyük müjdedir. Çünkü neden bütün ameller nasip olsa da orada niyet sorgulaması olacaktı. Ama burada baştan bana niyeti iyidir deyince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 Ama niyeti iyidir sözü 40 senelik amellerini methetmesinden daha önemlidir. Çünkü o surette kalacaktı. Niyete de temas etmiyordu o sözler. Ama niyeti iyidir deyince amelin az da olsa ne oluyor? İhlaslı olan az amel ihlâssız olan çok amelden hayırlıdır. Ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem yine tergibini hadislerinde beraber okumuştuk geçen dersleri. Ya Muaz, ey Muaz İhlaslı <gülüyor> dineke yaptığın dinini taatını ibadetini sırf Allah için halis niyetle yap. Yekfi gel amelul qalil. Az amelde yeter sana. Yani ne demek? Sen efendim 12 rekat teçhüdü gösteriş için kılmak yetmez sana. Ama 2 rekat teçhüd kılarsın Allah rızası için. Hatta 2 rekat teçhüdde kalkamadın, kaçırdın. Sabah namazına yetiştin. Anca sabah namazını kurtardın. Ama ihlaslı yaptınsa az amel yeter sana. İhlas solusan, gece birde kalktın sabaha kadar kıldın. Ama niyetler bozuktu gösteriş girmişti içine. Çok amel yetmez sana. Kurtarmaz seni. Evet. Şimdi allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi fazl-ı keremiyle hayırlı amellere muvaffak eylesin. En mühim duam size de bana da husn niyet nasip eylesin. Güzel niyet nasip eylesin. amellerimizde Rabbim fazl-ı keremiyle niyetlerimize göre halis ve salih olmaya muvaffak eylesin rızasına mu muvafık amellere muvaffak eylesin amin ve sallallahu ala ala ve aleyhi ve rabbil alemin.